Kadir Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin niteliğini sana gösteren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Rablerinin izniyle o gecede her iş için iner de iner. Bir esenlik ve huzur vardır. Sürüp gider o tan yere arıncaya kadar